505. konu, Süheyl'in Allah yolunda cihada çıkması ve ölünceye kadar savaşa devam etmesi, Ebu Said bin Fude'ye şöyle anlatıyor, Süheyl bin Am'la beraber Şam'a kadar gittik, yolda bana, Resulullah'tan duydum ki, herhangi birimizin Allah yolunda bir saat kalması, çoluk çocuğu içinde hayat boyu kalmasından daha hayırlıdır, dedi, Süheyl devam ederek, bunun için ben de ölünceye kadar cihada devam edeceğim ve bir daha Mekke'ye dönmeyeceğim, dedi, Gerçekten de Süheyl, Amvas'ta çıkan vebada ölünceye kadar hep Şam'da kalarak cihada devam etti.